686. konu, Hazreti Peygamber'in ashabına danışması, Hz. Peygamber'in Ebu Süfyan'ın kervanı ve Bedir esirleri hakkında ashabına danışması, Hazreti Peygamber, Ebu Süfyan'ın Şam'dan Mekke'ye doğru yola çıktığı haberi kendisine geldiğinde ashabıyla istişare etti, Ebu Bekir konuşmaya başladı, Hz. Peygamber onu dinlemedi, Ömer konuşmaya başladı, Hz. Peygamber onu da dinlemedi.